Elhamdülillah elhamdülillah thumma elhamdülillah Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna lenhtedi leulle en hadana Allah ve la tawfiqi a'tsami, la ihtisami ve la tevekkuli illa Allah Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le la nidde lehu ve la şebih ve la kufu ve la misl ve la nazir وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة للعالمين وحجة على العباد اجمعين عظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفطروا الصلاة وأتموا التسليم قال الله تعالى في كتابه Bugün kardeşler Allah Teala'nın ta Taala'nın bahsettiği kötü hallerden bir halden bahsedeceğim. Allah Teala'nın bahsettiği bir hal vardır ki Allah Teala kitabında insanların çoğu bu hal üzerindedir diyor. Ben bugün böyle bir halden bahsedeceğim. Allah subhanahu kafirleri tavsif ederken onlar bu haldedir diyor. İşte bugün hutbede böyle bir halden bahsedeceğim. Bu hal gaflet halidir arkadaşlar. Gafillik ve gaflet hali Kur'an'da ve sünnette yerilmiş. Gafillik ve gaflet hali Kur'an ve sünnette zemmedilmiş. Gafillik ve gaflet hali Kur'an'ı Kerim'de kınanmış hastalıklardan bir hastalıktır bu hastalığın öyle ilginç bir dışa yansıyan tezahürü vardır ki gafil kimse kendisinin gafil olduğundan gafildir gafilet hastalığı öyle bir hastalıktır ki mesela unutkanlık bir hastalıktır bir şey unuttuğunuz zaman onu unuttuğunuzu bilirsiniz mesela terk bir hastalıktır bir şeyi terk ettiğiniz zaman ben bunu terk ettim dersiniz. Terk edebilirsiniz. Mesela haramlara bakmak bir hastalıktır. Bir harama baktığınızda yaptığınızın haram olduğunu bilirsiniz. Ancak gaflet öyle bir hastalıktır ki şayet bu hastalık size yapışmış ise siz kendinizin gafletinden de gafilsinizdir. Subhanallah buna kadar kötü bir durumdur. Kişi kafir olsa vicdanı kendi küfrüne şahittir. Münafık olsa nifakına şahittir. Ama gaflet içindeki kişi kendisinin gafil olduğundan haberdar değildir. Yani hiç kimse ben gafil değilim hocam demesin. Belki sen gafilsin ama gafletinden de gafilsin. Gafletini de belki bilmiyorsun. Gafletinden de Habersizsin işte bugün Bu hutbede kısaca Bundan bahsedeceğim kardeşler Bununla ilgili okunması gereken iki tane güzel eser var Onu da tavsiye edeceğim Allah'ın izle Kardeşler gaflet Lugavi olarak dil olarak bilgisizlik Bilmeme demektir Farkında olmamak demektir Neyin ne olduğunun farkında olmayana Gafil denir Lugat olarak Allah subhanahu ve teala Buyuruyor biz insanlara Habersiz bir şekilde Onlara helak etmeyiz. Allah Rabbin hiçbir memleketi onlar gafilken helak edici değildir diyor. Yani onların haberi yokken ansızın değildir diyor. Mesela bir başka ayette Yusuf Suresi'nde Allah Subhanahu diyor ki işte sana vahye ediyoruz en güzel kıssaları ama sen daha önce bu kıssalardan gafil idin ey Muhammed. Yani haberin yoktu, bilmiyordun farkında değildin demektir. Arkadaşlar Kur'an'da gaflet geçen bütün ayetleri inceledim. Kur'an'da gafletin geçtiği bütün ayetlere tek tek baktığım gafletin şer'i manasının şu olduğunu gördüm. Kafil kıyamet gününden habersiz olandır. Kafil kıyamet gününden umursuz olandır. Gafil öleceği günü hiç düşünmeyendir. Gafil adımlarını atarken yarın kıyamet var öleceğiz Rabbimizin huzuruna gideceğiz söylediğimiz sözlerin hesabını vereceğiz yaptığımız amellerin hesabını vereceğiz ölüm var mezara gireceğiz melekler tarafından sorgulanacağız bunları hiç düşünmeyendir kafil sabah kalkar akşama kadar günlük hayatını yaşar Müslümandır bu arada namazını kılar, orucunu tutar ama ahiret gününü aklına dahi getirmez. İşte Kur'an'ın tabiriyle gaflet budur kardeşler. Mesela bugün öleceğiz, biz öleceğiz ve mezara gireceğiz diye düşünmediyseniz. Mesela bugün uyanırken, uyandıktan sonra sözlerinizde, amellerinizde, tavırlarınızda, davranışlarınızda, ahiret var cennet ve cehennem var düşüncesi kalbinizde hiç yer almadıysa siz ve bizler birer gafil kimseleriz demektir arkadaşlar değerli kardeşlerim itikadi konuların iman esaslarının en önemlisi Allah'a sonra da ahiret güne imandır Kur'an ve tek bakın Allah'a iman ile ahiret güne iman ikisi bir arada geçer Men kana <Sessizlik> yu'minu Allah'a ve ahiret gününe iman eden böyle böyle yapsın der. Hiç düşündünüz mü? Niçin Allah'a ve Resulüne iman eden böyle yapsın demiyor? Hiç düşündünüz mü? Neden Allah Subhanahu Allah ve Allah'a ve meleklerine iman eden böyle yapsın demiyor da? Ayet ve hadislerde "Feyin tenaza'tu fi şey'in ferdu ilallahi vel Resul in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir" Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diyor. Çünkü mümini ayakta tutan, salih amel işlemeye sevk eden, Allah yolunda cihada sevk eden, Allah yolunda davete sevk eden en büyük amil, ahiret gününe imandır. Ahiret gününe iman, yaptığın her amelin Allah tarafından yazıldığına, yaptığın her sözün Allah tarafından kayıt altına alındığına, Hatta içinden geçenlerin bile kaydedildiğine iman etme. Bir gün öleceksin. Daha sonra diriltileceksin. Allah subhanahu ve teala, ikra kitabek al sana kitabını oku diyecek. Yaptıkların her şeyini orada okuyacaksın. Amellerin tamamı orada karşına çıkacak. Ahiret günü iman devamlı bunu hissetmektir. Ve bunun için hazırlık yapmaktır. Bunun için koşturmaktır. Bunun için çabalamaktır kardeşlerim. İşte gaflet bu çabadan uzak kalmaktır. İşte gaflet ahiret gününe bu şekilde iman edememektir. İşte gaflet kalpte ahiret duygusunun yer almamasıdır kardeşler. Bakın size cümle olarak dedim ki okuduğum ayetlerin tamamı gafletin ahiret günüyle ilgili olduğunu söylüyor. Okuyoruz birkaç ayet. İnnellezine la yerjunul liqaana bizimle kavuşmayı ummayanlar ahiret gününün geleceğini ummayanlar ahiret gününün geleceğini düşünmeyenler ahiret gününün geleceğini hissetmeyenler varadu bil hayatid dünya dünya hayatından razı olanlar ve adma biha onunla kalpleri mutmain olanlar ve an ayetine gafilun işte ayetlerimizden gafil olan kimseler onlardır bakın Allah Subhane ve teala Ahiret gününü hakkıyla umma, iman etmeyen, ahiret gününü ummayan bilakis dünya hayatını tercih eden tercih eden kimselere Allah ismini vermektedir. Bir başka ayet kardeşler. Ya'lemune ya'lemune zahiran min el hayat ed onlar sadece dünya hayatının zahirine bakıyorlar. Dünya hayatının dış görünen süşüne bakıyorlar. Dünya hayatının geçici menfaatlerine bakıyorlar. Ancak onlar vehum anil ahiretuhum gafilun ahirete karşı gafillerdir. Allah Subhanehu teala ahirete karşı duygusuz olan kıyamet gününe karşı hissiz olan bütün adımlarında bütün fiillerinde bütün davranışlarında bütün sözlerinde cenneti ve cehennemi hesap etmeyen kimseleri gafil olarak isimlendirmektedir. Bir başka ayet nasi nasihisabuhum İnsanların hesapları geldi çattı da... Onlar yüz çevirmişler o hesaptan o kıyamet gününden yüz çevirmişler. Ve hala ve hala gaflet sinirler buyuruyor Allah teala. Demek ki kardeşler oldukça önemli bir hastalık var dedik Kur'an'da geçen. Neymiş gaflet? Bu hastalığı hocam önemli kılan ne? Bu hastalığı önemli kılan şu... Gaflet içine düşersin haberin bile olmaz. Cehenneme sürüklenir gidersin Müslüman. Bu hastalığı öğrenmen lazım. Bu hastalığın sebeplerini bilmen lazım. Bu hastalığın tedavi yollarını bilmen lazım. Bu hastalığın belirtilerini bilmen lazım. O belirtiler sende varsa demek ki ben gafilim. Cehenneme yuvarlanıp gideceğim. Bir an önce tedavi olmam lazım demen lazım ey Müslüman. Şimdi hepimizin ona vermesi gereken bir ayet okuyacağım. Ve inne kesiran minennas an ayatina lagafilun. İnsanların çoğu bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Demek ki gaflet hastalığı insanların çoğuna yapışan bir hastalıkmış kardeşler. Demek ki insanların birçoğunda bu gaflet hastalığı olabiliyormuş. O halde ne yapacağız? Yani ben Müslümanım, ben müminim, davet ehliyim, ilim ehliyim, cihat ehliyim deyip bu hastalıktan kesinlikle emin olmayacağız. Kardeşlerim gaflet tasarlarına belirtilen bir tanesi söylediğimiz gibi ahiret gününe karşı kayıtsız kalmaktır. Şayet ahiret günü sizi korkutmuyorsa kalbinizde cennete karşı bir istek yoksa kalbinizde cehennemin o simsiye ateşinden dolayı bir korku yoksa cennet ve cennet ayetlerinden bahsedildiği zaman büyük bir sevinç ve huzurla bir an önce cennete kavuşmayı istemiyorsanız, cehennemden ve cehennemin içindekilerden bahseden ayetler okunduğu zaman, kalbinizi bir korku kaplamıyorsa, sizde bu hastalığın bir kısmı mutlaka vardır. Cehennemle ilgili ayetleri okurken, gözünüzden yaşlar dökülmüyorsa, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, deriniz ürpermiyorsa, kendinizden geçmiyorsanız, Mutlaka ama mutlaka bu hastalıktan bir pay size sirayet etmiştir bu bir, iki, gaflet hastalığı nasihatten nasip alamamaya vesile olan en büyük hastalıktır. Yani birileri nasihat almıyorsa, namazını vaktinde kıl dediğin zaman namazını vaktinde kılmıyorsa. Allah yolunda cihad ettiğin zaman cihattan yüz çeviriyorsa Allah yolunda ilim tahsil ettiğin zaman ilimden yüz çeviriyorsa Ona hakkı hatırlattığın zaman haktan yüz çeviriyorsa Ona hayrı tavsiye ettiğin zaman hayırdan yüz çeviriyorsa Bu kimsede mutlaka gaflet hastalığından bir pay vardır Çünkü gaflet hastalığının en büyük sebebi kalbi kapatmasıdır Allah subhanatala buyuruyor ve laqat zerağna ali cehenneme kütiran min elcinni waliz biz cinlerin ve insanların çoğu için onları cehennem için hazırladık lahum kulubun la yafquhun biha onların kalpleri vardır Onunla lafık etmez nasihat edersin kalbi işlemez lahum aynun la yufcırun biha hakkı göstersin bir türlü görmez lahum azanun la yismaugun biha hakkı kullan haykırsin bir türlü işitmez onlar hayvan gibidirler melhum hatta hayvanlardan daha şadırlar Ulaike işte gafil kimseler bunlardır. Allahu Teala gafil kimseleri kalpleri hissetmeyen, gözleri hakkı görmeyen, kulakları hakkı işitmeyen uraksı Hayra davet edildiği zaman kulakları sağır kesiler. Nasihat edildiği zaman nasihatten pay almayan Haramlardan sakındırıldığı zaman umurunda olmayan kişi de gaflet hastalığından bir hastalık, bir pay, bir nebze, bir bölüm mutlaka vardır kardeşler. <gülüyor> Arkadaşlar gaflet hastalığının diğer bir belirtisi dünyaya düşkünlüktür. Bir kimse dünyaya düşkünse, dünyanın içindekilere düşkünse, hayatının büyük bir bölümü dünya ve içindekileri imar etmek için geçiyorsa... Allah ve Resulü için, Allah'ın dini için, tevhid için, hayatını değil de dünya ve içindekileri imar etmek için hayatını devam ettiriyorsa bu kimsede gaflet hastalığı mutlaka bir pay bulunmaktadır. Kardeşler genel olarak şunu söyleyeyim. Hastalıklar aynı bedeni hastalıklar gibi kalbi hastalıklarda aşama aşamadır. Nifakın en zararlısı vardır, en öldürücü nifak vardır. Basit bir nifak vardır, orta yol yani dereceleri vardır. Nasıl işte adam kanserdir ama da iyi huyludur, kötü huyludur. Hastalıklar da böyledir. Bir kimse bütünüyle gaflet hastalığına kapılmışsa bu kişi kafirdir. Ancak Müslümanlarda da bu hastalık bulunabilir. Benim size anlatmaya çalıştığım bu belirtiler varsa sizde bu hastalıktan bir bölüm bir pay vardır diyoruz. Arkadaşlar, gaflet hastalığının bir başka belirtisi Allah'ı az zikretmektir. Allah'ı zikretmemek değil, Allah'ı az zikretmek. Allah'ı az zikredenler, dillerinde Allah'ın zikrini az taşıyanlar, Allah Subhanehu Teala'nın buyurduğu gibi ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikretmeyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi en az günde yetmiş kere istiğfar etmeyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ı zikretmek adına namazlarından sonra belirli virkleri yerine getirmeyenler mutlaka ama mutlaka gaflet hastalığından bir paya tutulmuşlardır kardeşlerim. Arkadaşlar gafletin bir başka belirtisi işlediği günahtan dolayı pişman olmamak, işlediği günaha karşı vurdum duymaz olmak, işlediği günahlara karşı hissiz olmak gaflet hastalığının sebeplerinden bir sebeptir kardeşler gafillerle beraber olmak Allah'ın zikretmeyenlerle beraber olmak ahiretten uzak yaşayanlarla beraber olmak ilim sahibi değil cehalet sahibi kimselerle oturup kalkmak bu da gaflet hastalığının belirtilerinden bir tanesidir bakın oturup kalktığınız insanlara Bakan beraber vakit geçirdiğiniz insanlara, eğer bu insanlar gafillerdense sizde de gaflet hastalığından bir pay mutlaka vardır. Değerli kardeşlerim, Allah subhanetelâh Kur'an-ı Kerim'de birçok ama birçok hastalıktan bahsetmiştir. Ben size sadece gafletle ilgili birkaç kelime hutbede anlatılabilecek kadar anlattım. Allah'ın kitabını okuyun, hastalıkları oradan öğrenin. Bakın kardeşler korona diye bir hastalık çıktı. Herkes tedbir alıyor. Arkadaşlar bu hastalığın size vereceği zarar en fazla dünyanızı alır. Bitti. Başka bir şey alamaz sizden. Etinizi alır. Kemiğinizi alır. Kanınızı alır. Sizi ailenizden ayırır. Sizi çocuklarınızdan ayırır. Sizi evinizden ayırır. Başka da hiçbir şey yapamaz. Zaten bunlardan bir gün ayrılacaksınız. Bakın böyle bir hastalığa karşı her türlü tedbir alıyoruz. Kardeşlerim Allah subhanatülağ Kur'an-ı Kerim'de birçok kalp hastalığından bahsetmiştir. Bunlara karşı tedbirinizi alın. Velhamdülillah rabbil Alemin. Velhamdülillah vahde ve salatu ve salamu ala men la nebiye ba'de Gaflet hastalığından kurtulmanın yolu birincisi arkadaşlar Allah'a dua etmek. Her türlü hastalıktan kurtulmanın yolu Allah'a duadır. Hocam ben namazlarımı düzgün kılamıyorum. Allah'tan iste. Hocam ben orucu çok sevmiyorum. Allah'tan iste. Hocam ben malı çok seviyorum. İnfak ederken zorlanıyorum. Allah'tan iste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affa afiyeti Allah'tan istemiştir. İbadeti Allah'tan istemiştir. İbadetini sevmeyi Allah'tan istemiştir. Değerli kardeşlerim. Allah'a dua edin. Elinizi açın. Allah'a yalvarın, Ya Rabbi beni bu hastalıktan kurtar. Ya Rabbi beni bu hastalığın bütün mertebelerinden, bütün derecelerinden kurtar. Benim kalbimi bu hastalıktan olabildiğince uzak tut diye Allah'a dua etmediğiniz sürece, Allah size yardım etmediği sürece, Allah size güç ve kuvvet vermediği sürece, sizin bu hastalıktan kurtulmanız mümkün olmayacaktır. O halde ne öğrendik? Bir, Allah'a çok dua edeceğiz. İki, Allah'ı çok tefekkür edeceğiz. Çünkü dedik ki gaflet hastalığını tarif ettik. Kıyamet gününden, ahiretten uzak durmaktır. O halde Allah'ı, Allah'ın gücünü, Allah'ın kuvvetini, o güç ve kuvvet sahibi Rabbin bir gün bizim canımızı alacağını ve bizi sorgulayacağını devamlı tefekkür ederek ahirete olan imanımızı artıracağız. Ahirete olan iman ne kadar artarsa... Gaflet hastalığı o kadar düşecektir. Bu da iki, üç. Allah'ı çokça zikredeceksin. Ellezine <gülüyor> yezkurun kıyamen. Buradan çıktınız şimdi iş yerine, evinize gidene kadar. Allah'ı zikredin. Yattınız. Hocam uyku gelmedi. Sabaha kadar sağa sola döndüm. Ne kadar güzel. Allah subhane ve sabaha kadar yattığın yerde onu zikretme imkanı vermiş. Niye şikayet ediyorsun ey Müslüman? Yattığın yerde Allah'ı zikredeceksin. Oturduğun yerde Allah'ı zikredeceksin. Canım sıkılıyor. Niye? Boş boş oturuyorum. Hiçbir işim yok. Ne kadar güzel. Boş boş oturma. Gaflet hastalığının en büyük ilacı olan Allah'ı zikirle. Allah'ı zikret ki Allah subhanahu wa senin dereceni yükseltsin. Bu da üç. Dört. Farz namazları acele edeceksiniz. Farz namazları acele eden, farz namazları ilk vaktinde kılan... Farz namaz gelmeden önce Namaza hazırlanan Namaz vakti geldiği zaman hemen namazını Ve olabildiğince Cemaatle kılan kimse Allah'ın izniyle bu hastalıktan Kurtulacaktır bu da bir başka nokta Bir başka nokta kardeşler Beşincisi oluyor zannedersem Devamlı Kur'an okuyun Devamlı Kur'an okuyun Kardeşler şu günler Nefsimizi tedavi etmenin en güzel olduğu En uygun olduğu günlerdir Gece 13 saat. Yarısında uyursan 6 buçuk saat eder. 6 buçuk saat Rabbine ibadet etme imkanın var. Sabah 6'da kalsan ne olur ki? 6 buçukta kalsan 7.30'a kadar Allah'ı zikretsen, 7.30'da namazını kılıp içsen hiçbir şey kaybetmezsin. Günde sabahları erkenden kalkın, bir cüz Kur'an okuyun. Mutlaka 20 sayfa bir cüz Kur'an okuyun. Allah'ın izniyle kaflet hastalığından kurtulmak için adım atmaya başlamışsınız demektir. Yarın sabah kalkın. Erkenden kalkın. Sabah namazından sonra veya sabah namazından önce bir cüz Arapçasından kendiniz duyacağınız şekilde tecvit kaidelerine uyarak ve güzel söz güzel bir sesle Kur'an okuyun. Her gün bunu yapın. Allah'ın izniyle bu hastalık sizi mutlaka mutlaka terk edecektir. Bu da bir başka nokta. Arkadaşlar, olabildiğince salih kimseleri ziyaret edin. Takva sahibi gördüğünüz kimseleri ziyaret edin. Yanında Allah'ı hatırladığınız, yanında Allah'ın dinini konuştuğunuz, yanında Kur'an-ı Kerim'i konuştuğunuz, yanında ahireti konuştuğunuz, yanında Allah'ın isim ve sıfatlarını konuştuğunuz, size Allah'ı hatırlatan, size ahireti hatırlatan kimseleri olabildiğince çok, çok ziyaret edin. Bu da gaflet hastalığının en büyük düşmanlarına bir tanesidir. Daha çok ama bir madde daha sayayım. Gözünüzü ve kulağınızı haramlardan uzak tutun kardeşler. Allah subhanahu teala bizleri bu hastalıktan tertemiz kılsın. Rabbim kendi huzuruna bu hastalığın hiçbir zerresi olmaksızın bizi kabul görsün. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saftalım inşallah.